''Hanımı, Allah'a yemin ederim, o Ebu Mihcen'dir.'' deyip meseleyi anlattı. O da Ebu Mihcen'i çağırdı. Onun bağlarını çözdü ve ''Allah'a yemin ederim ki, artık içki için sana ebediyen hat tatbik etmeyeceğim.'' dedi. Ebu Mihcen de ''Ben de Allah'a yemin ederim ki, artık ebediyen içki içmeyeceğim. Çünkü ben, hep tatbik ettiğimizden korktuğu için içkiden vazgeçti demesinler diye içmeye devam ediyordum.'' dedi. Artık ondan sonra içmedi.